Kaşın ortasını almak günah mıdır demişler? Kaşın ortası normal olursa alınmaz. Hı hı. Eğer anormal bir kaşı varsa yani kocasını veya arkadaşların çevresindeki insanları rahatsız ediyorsa o zaman alınabilir.